Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ee, şimdi değerli kardeşlerim bu kitap, elinizde bulunan kitap çok basit sorular içeren bir kitap. Fakat biz bu basit konuları biraz daha açmak suretiyle faydalı hale getirmeyi düşünüyoruz. Soru cevap şeklinde hazırlanmış bir kitap. Gördüğünüz gibi. Ee, konuları basit, soruları basit, cevapları da basit. Ancak e, ilim sadece bilmek değildir. Aynı zamanda bildiğimizi ezberlememiz gerekir ki e, ihtiyaç duyduğumuz zaman o ilme o e, ilmi insanlara aktarabilelim. Şimdi e, ilk sorumuza bakalım. İlk sorumuzda e, Oradan siz de okuyorsunuz. Allah Azze ve Celle bizim için yarattı. Deliliyle birlikte söyleyin, belirtiniz. Şimdi bu soru çok basit bir soru. Ancak e, biz insanlara sohbet edeceğiz. İnsanlara bu konuları aktaracağız. O açıdan bunları nasıl işleyeceğimizi, nasıl insanlara aktaracağımızı öğrenmemiz açısından... Ve bilgilerimizi tazelememiz açısından e, bu soruları sorup cevaplarını vermekte fayda var. Delillerini bilmekte fayda var. O yüzden bu delilleri ezberleyelim. E, hangi soruda hangi delil geçiyorsa, hangi ayet, hangi hadis geçiyorsa bunları ezberleyelim. Tamam? Anlaştık mı? Bunları ezberleyelim. Kürlüklerden bir yani ihtiyaç duyduğumuz zaman ki ne zaman ihtiyaç duyacağımız belli olmaz. Belki yolda, belki tatilde, belki bir yolculuk esnasında, belki bir toplantı esnasında bunlara ihtiyacımız olacak. Belki bu bilgilere çok ihtiyacı olan insanlar olacak. O insanlara bu ayetleri aktarmamız gerekecek. Eğer ezber bilmiyorsak aktaramayız. O yüzden ezberlemek de Fayda var. Bunlar Allah'ın nurudur. Allah'ın nurunu beyin dağarcığımıza koymaktan, onu iyice sindirmekten ve ezberlemekten daha güzel ne var ki? Ee, cevabımız nedir? Allahü Teala bizleri kendisine kulluk etmemiz için yarattı. Demek ki Allahu Teala bizleri kendisine kulluk etmemiz için yarattı. Bunu delili nedir? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُون 56. 56. ayet-i kerime. Cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım. Şimdi kulluk etmek nedir? Bunu biraz açalım. Kitabımızda olmayan bir bölüm. Kulluk etmek nedir? Kulluk etmek sadece ibadetlerden müteşekkil bir olay mıdır? Değerli kardeşlerim kulluk etmek, öncelikle kendimizi bilmemiz, kendimizi anlamamız, konumumuzu ne olduğumuzu iyice anladıktan sonra kim tarafından yaratıldığımızı, niçin yaratıldığımızı bilmemiz, yaratana karşı teşekkür borcumuzun olduğunu bilmemiz, ona karşı saygı borcumuzun olduğunu bilmemiz, ona karşı sevgi borcumuzun olduğunu bilmemiz ve yine onun yarattığı diğer mahluklara karşı saygılı, hak, onların haklarına, hukuklarına riayet eden insanlar olmamız gerektiğini bilmemizdir kulluk. Yani insanlarla olan münasebetimizde, hayvanlarla olan münasebetimizde, diğer cansız varlıklarla olan münasebetimizde Allah'ın razı olduğu şekilde e, hareketlerimizi geliştirmemiz lazımdır ki bu gerçek bir kulluk olsun, Allah'ın razı olduğu, sevdiği ve mükafatlandıracağı bir kulluğu sergilemiş olalım. Bazı insanlar kulluğu sadece kuru ibadetten zannediyorlar kabul ederler. Efendim namazınızı kılarsanız, orucunuzu tutarsanız yalan söylemezsiniz şu olur, bu olur, bu işte kulluk olur. Hayır. Kulluk demek sadece namaz kılmak oruç tutmak, zekat vermek gibi e, maddi boyutta görün, e, görünürde bir takım halleri hareketleri, tavırları geliştirmek ve yapmak, sergilemek değil asla. Kulluk esasen e, kalbin terbiyesidir. Kalbin Allah'ı anması, onu bilmesi, onu öyle bir onu öyle bir sevmesi ki, e, o sevgiyle birlikte Rabbine karşı asla kat'a nankörlük içerisinde e, olamayacağı, olmasına müsaade etmeyeceği o derece yüksek ulvi e, bir seviye ulaşacağı e, bir seviyeyi yakalamaktır kulluk. Dolayısıyla diyoruz ki eğer insan ahlaki olarak olgunlaşmaz ise ibadetlerin ona faydası olmaz. O yüzden inne salate tenha al-fahşâ münker Namaz kötülükten alıkoyar. Fahşadan alıkoyar. Fahşa ne demek? Fuhşiyat yani. Yani kötü ahlak. Yani ahlaksızlık, ahlaka aykırı her türlü şey, yalan, dolan, yalancı şahitlik, e, yan, e, işte, yan kesicilik, üçkağıtçılık, e, özü ve sözü bir olmamak e, ve daha birçok ahlaki zaaf içerisinde olmak e, fuhşiyattır. Namaz fuhşiyattan alıkoyar. Namaz çünkü e, kişiye şunu der, ben Allah'ı ve onun yanındakileri tercih ettim. Ben Allah'ın huzuruna geldim ve ona söz veriyorum. Onun müsaade etmediği, iyi görmediği, has görmediği, ahlaklı görmediği her türlü şeyden uzak olacağım. Bunun sözünü vermek için Rabbimin huzuruna geldim ve ona söz veriyorum diyoruz. Bu sözü vermediğimiz namazlar gerçek namazlar değildir. Saygıda bulunuyoruz Allah'a, kıyamda bulunuyoruz. Dimdik ayakta duruyoruz, kıpırdamadık saygılı bir şekilde Allah'ın huzurunda duruyoruz. Bunun <gülüyor> sebebi nedir? Allah'ım senin e, <gülüyor> huzurunda bu saygı duruşunu yapıyorum. Dolayısıyla emrine hazır ve nazır olduğumu sana beyan ediyorum. Emrine hazırım. Senin emrin dışına çıkmam. Bana ne dersen onu yaparım. Ve sana sevgiyle saygıyla bağlıyım diyoruz. Kıyamın manası bu. Rukiye gittiğimiz zaman da Allah'ın emirlerine boynumuz kıldan ince emirlerine riayet etmeye hazırım diyoruz. Secdeye gittiğimiz zaman da aynı şekilde Allah'ın bir kul olarak aciziyetimizin farkındayız, aciziz. Senin yardımına ihtiyacımız var ve sana o kadar büyük bir saygı duyuyoruz ki önünde eğiliyoruz, emirlerin karşısında eğiliyoruz bize e, tavsiye etmiş olduğun, emir buyurmuş olduğun e, bütün e, şeylerin karşısında, emirlerin karşısında nehilerin karşısında e, boynumuz kıldan ince bunları kabul ediyoruz ve ona riayet edeceğimizi ve istediğin şekilde yaşayacağımızı sana e, deklare ediyoruz diyoruz. İşte bu namazın faydası. Oruçta yine Nef azgın nefsimiz bizi e, şerre zorluyor. Günah işlemeye zorluyor. Ahlaksızlığa zorluyor. Biz onu aç bırakmak suretiyle, Ya Rabbi beni kötülüğe iten, senin emrinin dışına çıkartan, e, beni nefsimi azdıran, <gülüyor> nefsimi azdırmak suretiyle sana e, karşı beni saygısız bir konuma duruma getiren e, nefsimi terbiye etmek için Oruç tutuyorum Onu aç bırakıyorum Bu da yine nefsi olgunlaştırmak için Kalbi olgunlaştırmak için Allah'a yaklaşmak için Ruhu e, Tayyip ruhlardan yapabilmek için Olgunlaştırabilmek için yapılan bir ameliye Yoksa Allah bizim aç kalmamızı istemiyor Allah-u Teala belli zaman dilimlerinde Aç kalmamızı Emrederken nefsimizin isteklerine karşı koyabilme taktiklerini geliştirmemiz için bize bir vesile bir araç olarak orucu bizlere tavsiye ediyor. Emrediyor. Bunu yaparsanız işte bu nefsin istekleri karşısında nasıl kendinizi frenleyeceğinizi nasıl oto kontrol mekanizmanızı çalıştırabileceğinizi öğreneceksiniz. İşte bunu yapmak için oruç tutun, belli, bu dönemde e, yemeğin içmeyin, e, imsaktan, kadar, e, imsaktan if, iftara kadar yemeğin içmeyin, e, eşlerinize yaklaşmayın diyor. Ve biz bu şekilde aslında nefsimizi nasıl kontrol edebiliriz, onu nasıl e, belli e, kalıplar içerisinde terbiye edebiliriz onu öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla. Gördüğümüz gibi bütün ibadetler, bütün ibadetler insana yönelik, insanın nefsini terbiye etmeye yöneliktir. Ee, i̇nsan niçin nefsini terbiye etmeli? İnsan neden olgunlaşmalı? Çünkü insan e, insan yaratıldı. Ona iyiliği ve kötülüğü yapma e, eğilimi verildi. İyiliğin peşinde olanlara da cennette illebet, sonsuzadik e, huzur. Mutluluk Nimet içerisinde Allah'ın sevgisi ve selamı içerisinde yaşama garantisi verildi. Dolayısıyla cennet gibi sonsuza dek yaşanabilecek en güzel nimetlerin bulunduğu, sonsuz zevk, zevklerin, nimetlerin bulunduğu, Allah tarafından bir saygının, bir selamın, bir sevginin bulunduğu o yüce mekana, makama erişebilmek için Dünya hayatında imtihan oluyoruz. Ve e, bu imtihan neticesinde başarılı olanlar o mekanda nimetlenecekler. Peki bu imtihan içerisinde nasıl başarılı olabiliriz? Nefsimizi olgunlaştırarak. Olgunlaştırarak bu kelime çok önemli bir kelime. Olgunlaşmak. Olgunlaşmayan meyve yenmez. Olgunlaşmayan bir bitki mahsul edilmez. Dolayısıyla olgunlaşmayan bir nefis, olgunlaşmayan bir ruh cennette bulunamaz. Cennette bulunabilmek için bu çilehanede, ki dünya çilehanedir, çilehanede çile çekmek, terbiye olmak, nefsi bu şekilde olgunlaştırmak lazımdır. Her türlü hevaya, hevese, arzuya karşı çile ee, Haram arzulara karşı kendimizi kontrol edip, kendimize fren koyup, o yüce makamda Allah'ın razı olacağı salih kullarla beraber yaşayabilmek, sonsuza dek yaşayabilmek için e, yapmış olduğumuz e, gayretlerle olgunlaşarak o makama layık olmak için e, bu e, çalışmaları, bu ibadetleri, bu duaları, bu yakarışları yapmaktayız. Kendimizin yeterli olmadığı durumda Allah'ı yardıma çağırmaktayız. Hepsi bu. O yüzden melekler cennete giren kullara şöyle selam veriyorlar. Bakınız selamun aleykum tıbtum bima keseptum feniamme ukbed dar. Selam olsun size. Ne kadar güzel bir şekilde nefsinizi olgunlaştırdınız dünya bahçesinde. O meyveyi çok güzel bir şekilde olgunlaştırdınız. Bütün kirlerden tövbeyle onu arındırdınız. E, yapmış olduğunuz amellerle bunu yaptınız. Çalışmalarla bunu yaptınız. Sizi ahiret yurdunda bekleyen bu dar, bu ev, bu saray, bu cennet mekanı ne kadar da nimette doludur, ne kadar da güzeldir diye melekler bu şekilde hitapta bulunacaklar. Dolayısıyla bütün mesele olgunlaşmak, ahlaki olarak, imani olarak, kul olarak olgunlaşmak. Bütün mesele bu. Olgunlaşmanın yolunu yöntemini peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örnek hayatıyla bize göstermektedir. Eğer olgunlaşmak istiyorsak bunu bir takım hormonlarla yani dış müdahalelerle yapamayız. Bünyenin bünyenin kabul etmeyeceği bir takım ilaçlarla yapamayız. Bunu doğal yöntemlerle yapacağız. Bunu ee, en büyük nefis terbiyecisi olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını söyle, söylemlerini hadislerini e, örnek alarak yapacağız. <gülüyor> Affedersiniz öksütüyorum biraz. Ee, biraz rahatsızlık o yüzden ee, Allah size de bize de şifa versin. Ee, şimdi bu meseleyi Allah' razı olsun anlayamayan insanlar ibadeti Allah size de, de şifa versin ibadeti bir yük olarak algılıyorlar ve diyorlar ki bu ibadetlere Allah'ın ihtiyacım var neden bu ibadetleri yapıyoruz niye Allah bize zinayı haram kılsın Niye kılıyor? Biz içki içmek istiyoruz. Niye içki haram kılıyor? Faiz yemek istiyoruz. Niye faiz haram kılıyor? Biz kadınlı kızlı partiler yapmak istiyoruz. Dans etmek istiyoruz. Zina etmek istiyoruz. E, ya içimizden geldiği gibi yaşamak istiyoruz. Allah bunları niye engelliyor? diye e, soru soran insanlar oluyor. Bunların bu sorusunun sebebi nedir? Dünya hayatını anlamamışlar. Niçin yaratıldıklarını anlamamışlar. Zannediyorlar ki bu dünya yaşanması gereken gerçek yer. Bu dünya cennet mekan. Bu dünya cennet gibi bir yer. İnsanın arzusuna göre yaşaması, yaşaması gereken bir yer. Hayır. Öyle değil işte. İnsanın nasıl isterse öyle yaşayabileceği yer cennet yeridir. Cennettir. Ölümsüzlük mü istiyorsun? Al sana ölümsüzlük. Orada var. Her türlü nimeti en güzelini mi istiyorsun? Orada var. Daha daha tanımadığın, daha yeni yeni yeni yeni nimetler mi istiyorsun? Evet. Her nimet yeni. Yeni yeni. Her nimet yeni bir tecrübe. Her yeni tecrübede yeni bir zevk ve tat var. Bu cennette. Bunu biz dünyada aramaya çalışıyoruz. Yanlış yapıyoruz. Dünyada aradığımız zaman ahiretteki o sonsuz cenneti de kaybetmiş oluyoruz. Ve dünyada bu cenneti aradığımızdan dolayı da cehennemi hak etmiş oluyoruz. Allah korur. Evet. İnsanlardaki problem bu. O yüzden bize düşen nedir? İnsanlara verilmiş olan bir akıl var. İnsanlar, düşen insanlar, fikir üreten, fikirleri olan, işte mantığı olan belli olaylardan belli sonuçlar çıkarabilecek yetenekte olan büyük varlıklar insanlar. İnsanların kafalarını güzel bir şekilde çalıştırabilmek için onlara o mekanizmayı vermek lazım. Nasıl düşünmeleri gerektiğini, sağlıklı, doğru, e, objektif, e, tarafsız, nasıl düşünmeleri, e, tarafsız bir şekilde nasıl düşüneceklerini onlara öğretmek lazım. İnsanların öğrenmeye çok ihtiyacı var. O yüzden peygamberler, kitaplar geliyor. <gülüyor> evet, insanların öğrenmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla e, bizler e, hem öğreneceğiz hem öğrendiklerimizi de insanlarla paylaşacağız ki insanların o düşünce... Ameliyesinde, düşünce işleminde e, sağlıklı sonuçlar elde edebilmeleri için onlara yardımcı olalım. İnsanlara yardımcı olmak hem maddi alanda hem manevi alanda hem dünya alanında hem ahiret alanında hem dünyevi hem dini alanda insanlara yardımcı olmak güzel bir ahlak. Allah'ın sevdiği bir ahlak. Allah'ın ecir verdiği, teşekkür ettiği, insanlara teşekkür ettiği güzel bir ahlak. Onu yapmak lazım. Onu yapmak lazım. Bu ahlak ile ahlaklanmak lazım. Ben biliyorum dinimi, namazımı, Allah'ımı, peygamberimi tanıyorum. Bana gerisinden dediği zaman bir insan ahlaksız olur. Ahlaksız. Ve o ahlaksız o insanı da Allah sevmez. O bencil bir insandır. Hayırı sadece kendisinde gören, sadece bütün nimetleri kendisi alsın diye uğraşan, başka insanların durumunu hiçe sayan, onları düşünmeyen, onlarla kardeş olduğunun farkında olmayan, onların da Allah tarafından yaratılan değerli varlıklar olduğunu düşünemeyen zavallı insanlardır. Belcin, bencil insanlardır o insanlar. Dolayısıyla Bizler daveti bıraktığımızda hayra daveti bıraktığımızda insanların hatası olduğu zaman yani onları cehenneme götürebilecek bir hata olduğu zaman mesela bayanlarda açıklık saçıklık şu bu vesaire namazsızlık niyazsızlık vesaire bunları gördüğümüz zaman yüreğimiz sızlamıyor ise o insan böyle yaşadığı takdirde bu şekilde öldüğü takdirde cehennemde ateşinde yanacak cayır cayır yanacak orada bağıracak çağıracak. Ee, ey benim annem babam kardeşlerim arkadaşlarım neredeydiniz neredeydiniz niye bana bir şey söylemediniz niye beni uyarmadınız siz nasıl bir insandınız? Namaz kılıyordunuz da beni namaza davet etmediniz. Allah'ı tanıyordunuz da beni Allah'la tanıştırmadınız. Nasıl vicdanınız vardı ha? Benim cehenneme gireceğimi bile bile nasıl göz yumdunuz ha? Nasıl da bana gülebildiniz? Nasıl da yüzüme hoş görünebildiniz? Nasıl da e, namaz kılmaya giderken ben kılayım sen burada otur yemeğini ye çayını iç. Tamam rahat et. Tamam ben şimdi geliyorum diye bildiniz. Siz cenneti Arzular iken nasıl oldu da beni cehennemde bırakacak kadar katı, vicdansız bir yüreğe sahip olabildiniz, ne kadar kötü insanlarsınız demeyecekler mi? Eğer bize böyle denecekse, biz böyle denebilecek türden bir insan isek, cennete girebilecek miyiz? Hayır, asla. Asla giremeyeceğiz. Hayrı insanlara götürmeyen, Güzelliği insanlarla paylaşmayan, hakkı doğruyu insanlarla paylaşmayan insanlar cennete giremezler. Çünkü onlar olgunlaşmadılar. Olgunlaşmış olsalardı vicdanları olacaktı. Vicdanları sızlayacaktı. Mesela siz şimdi Hollanda'da görüyorsunuz. insanlar açık, saçıp, hayvan gibi yaşıyorlar. Allah bilmezler, Kur'an bilmezler. Ahiret alemi bilmezler. Yaşıyorlar. Değil mi? İçimizden geçmiyor mu? Ah bu insanların hepsi cehennem odunu ya bunlar. Allah bilmez, kitap bilmez. Bunlara hayrı öğretmek, öğretmemiz lazım. Vallahi Allah bizden bunları sorar demiyor musunuz? Diyorsunuzdur. Diyorsunuzdur. Demek zorundasınız. Vicdanlı olmak zorundasınız. Aksi takdirde o vicdanınız yoksa Cennete giremeyiz, giremezsiniz. Bakınız, gidiyorsunuz mesela bir parka, bir sahile. İnsanlar orada tamamen hayvani bir şekilde yaşıyorlar. Onların içerisinde biz oturuyoruz, piknik yapıyoruz. Onlarla Mayolu bir kadın da dahi kendi parfümümüzle beraber oturup gayet güzel şakalaşıyoruz, konuşuyoruz. ...niye akrabamız, niye arkadaşımız, niye... ...ne bileyim, toplumsal ilişkilerde fayda var... ...insani ilişkilerde fayda var... ...ben şimdi bunun hatasını söylersem bana kızar... ...neme lazım hatasını söylemeyeyim de... ...oturalım beraber gülelim, oynayalım, çayımızı içelim... ...onun dini, ona, benim dinim bana... ...o cehenneme gidecekse ahirette gider... ...bana ne gibi bir anlayış... ...olmaz... ...böyle bir anlayış olmaz... ...Müslüman böyle bir anlayış olamaz... Peygamberimiz olmadı. Peygamberimiz putlara tapar Arapları görünce vicdanı sızladı. Çok dua etti onlar için değil mi? Taifiler için dua etmedi mi? <gülüyor> Allah'ım onlar gerçeği bilmiyorlar. Onlara hidayet et. Onların sürbünden beni anlayacak bir nesil yetişebilir. Dolayısıyla onlara helak etme ya Rabbi diye dua etmedi mi? Etti. Evet. İşte bu. Peygamberi örnek alırsak sorun kalmıyor. Peygamberin vicdanına sahip olmamız lazım. Ahlaklı olmamız lazım. Hayrı götürmemiz lazım. Götürmüyoruz. Tembelize konuda çok. Evet. Çok büyük eksikliğimiz var. Maalesef. Ee, i̇badet yaparak cennete gireceğimizi zannediyoruz. İbadetler tarlada çalışmak gibidir. Çalışırsın, çalışırsın, çalışırsın, çalışırsın. Mahsulün olur. Ama Allah bir sel verir, hepsini yok eder. Niye? Çünkü bir yerde hata ettin. Bir yerde hata ettin. Bak ibadet yaparız, namaz kılarız, oruç tutarız. Allah hepsini yok sayar. Niye? Bir yerde hata ettik. Nerede? Neden insanların namaz kılması için, oruç tutmaları için, hacca gitmeleri için, Allah'a hakkıyla inanmaları için davet çalışması yapmadın? Neden emri bir maruf ve nehiy anil münker yapmadın? İyiliği emredip közlükten nehiyetmedin? Neden? Allah çok kızıyor böyle şeylere, biliyor musunuz? Bazı insanlar davet ediyorlar kuya, sert, kaliz, katı kaplı insanlar. Davette sertlik, katı kaplı olmak işe yaramaz ters tepki yapar. Fakat ben rahmetin min Allah Allah'tan bir rahmet, rahmet ile, Allah'tan gelen bir rahmet ile sen, onlara karşı, o müşriklere karşı çok yumuşak oldun. Wa l-ukunte fadzan, غليظ القلب لمفضو من حولك. Eğer sen katı olsaydın katı yürekli olsaydın o onlar etrafından uçup giderlerdi seni dinlemezlerdi. Evet insanların bizi dinlemesi için onlara karşı şefkatli, onlara karşı merhametli olduğumuzu anlatmamız lazım, anlaştırmamız lazım ki o insanlar şunu bir dinleyeyim ya, benim iyiliğimi istiyor galiba. Bir derdi var. Bir şeyler söylemek istiyor bana. Diye düşünsün. Değil mi? Bunu yapmamız lazım. Gerek gayrimüslimler için, gerek Müslümanların gerçek İslam'a dönmeleri için gayret sarf etmemiz lazım. Evet. 26 dakika oldu. 4 dakikamız var. Ders bitireceğim. İnşallah. 10 sayfa gidecektik değil mi? Ama gidemedik. Böyle değişik konulara girdik. Ama faydalı olmuştur inşallah. Sizin ufkunuzu açmak istiyorum. Yani e, İslam'a nasıl bakacağız? Davete nasıl bakacağız? E, olgunlaşmak nedir? İbadetler neden var? Bunlar amaç mıdır? Araç mıdır? İbadetler amaç değil, araçtır. İbadetlerle biz kendimizi olgunlaştırırız. Rabbimizle diyaloğumuzdur ibadetler, yakarışlar, dualar değil mi? O yüzden enteresan bir şey söyleyeyim size. Şirke düşen insanlar, Kur'an'a in inan inanmıyoruz demiyorlar. Kur'an'a inanıyorlar ama ne yapıyorlar? Kur'an'ın manasını değiştiriyorlar. Kur'an'ın manasını değiştiriyorlar. Nasıl değiştiriyorlar? Bakınız. Türkiye'de mesela Allah'tan gayrısına yakaranlar, yalvaranlardan daha sapık kim vardır gibi ayetleri şöyle mal veriyorlar. Allah'tan gayrısına ibadet edenden, kulluk edenden daha sapık kim vardır? Hayır, yalvaran diyor, yalvaran. Allah'tan gayrısına yalvaran, ondan imdat bekleyen, ondan fayda bekleyen, Ondan, onu bir zarardan korumasını dileyenden daha sapık kim vardır? Çünkü dua, yani yalvarmak, ibadetin özüdür. Dinin de özüdür. İlahlığın özüdür. Yani uluhiyetin özüdür. Eğer Allah kulları ona yalvarıyorsa, yakarıyorsa, o zaman Allah olduğunu bilir. Yoksa bir sürü kul yaratmış ama o kullar başka kullara yalvarıyor, İyi günlerinde onlardan iyilik bekliyor, kötülük geldiğinde kötülükten sakınmak için onlardan yardım bekliyorlar. Allahı unutmuşlar. Olur mu şimdi bu? Allah bundan razı olur mu? Hayır. Bu Allah'tan gayrısına yalvarmak şirki, en yaygın şirk olduğundan dolayı Allahu Teala Allah'tan gayrısına yalvaranların şirk içerisinde olduğunu. Yalvarmak kelimesiyle yani yed'u kelimesiyle da'a yed'u kelimesiyle ifade ediyor. Ama şeyhinden yardım bekle, bekleyen bunu daima her gün yapan medet ya filan medet yetiş ya filan deyip de bütün hayatını bu şekilde sürdüren insanlar bu ayetlerin manalarını değiştiriyorlar. Ne diyorlar? Kulluk diyorlar. Kulluk. Halbuki bir bu zavallı insanlar bilmiyorlar ki kulluk, en büyük kulluk yalvarmaktır, yakarmaktır. Allah'tan başkasına yapılırsa kulluk da Allah'tan başkasına yapılmış olur. Bundan işte kendileri tenakuz içerisinde olmamak için bu ayetleri böyle yoruyorlar. Hocası, talebesi, yarın müftü olacak insanlar böyle yoruyor bu ayetleri. Dea kelimesi yalvarmaktır ama bunu kulluk olarak yalandan yere çeviriyorlar. İtiraz ettiğinizde de Hayır öyle değil Bir sürü yalan yanlış Şeylerle, mazeretlerle Kelime oyunlarıyla Mananın kendi verdikleri Mana gibi olduğunu ifade etmeye çalışıyorlar İnsanların Kültür olarak, örf olarak şirk Ruhuna işlediyse insanlar o şirke karşı Bağışıklık kazandıysalar Onun şirk olduğunu asla anlayamazlar o yüzden o insanların bir kere şöyle bir mikroptan temizlenmeleri lazım. Bir format at atmaları lazım kendisine, kendilerine. O insanlar kendilerine format atamadıysalar olmaz. Asla şirkin şirk olduğunu anlayamazlar. Çünkü şirkle doğmuşlar, şirkle büyümüşler, şirkle öğrenmişler, onunla yaşıyorlar. Ve bunun şirk olduğunu farkında bile değiller. Ayetler bunun tersini söylese bile onlar ayetlerin o manasını almazlar. Maalesef, maalesef, maalesef. Almıyorlar, gözlerimle görüyorum. Yarın müftü olacak insanlar. Gözlerimle görüyorum. Elbette Allah'tan başkasından yardım istenir diyor. Bakınız o radyoda da اِيَّا كَنَابُدُهُ وَاِيَّا كَنِسْتَعِينَ Ayetinin manasını verdiğimde deliye döndüler. Çünkü onların Rableri var. Onların Allah, Allah'a denk gördükleri Rableri var o e, acizlik e, vasfını, kul vasfını verdiğinizde onlar deliye dönerler. Çünkü onların gözünde onlar kul değil, ilahlık mertebesine gelmiş varlıklardır. Evet, maalesef. <gülüyor> Allah cümlemize hidayet nasip etsin. 31 dakika oldu değerli kardeşler. Sorunuz varsa alayım. Evet, sorunuz var mı? Anlamadığınız bir yer var mı? Kafanıza takılan bir şey var mı? 10 sayfa gidecektik. Gittik yarım sayfa. Evet. Sizi dinliyorum. Diyorsunuzdur ki hocam her şeyi açıkladınız. Soru sormaya mecal kalmadı diyorsunuz. Buyurun isteğinizi dinliyorum. Evet. Değerli kardeşler. Evet İnşallah bu konuda elimizden gelen gayreti göstereceğiz Şu anda aslında herkes kendi nefsi için uğraşıyor Yani öğretirken de öğrenirken de değil mi? Siz kendi nefsiniz için Biz kendi nefsimiz için Bu tabi bencilik değil Aynı zamanda başkalarını düşünüyoruz Hem kendimizi yani başkalarını Bu insanlık alimi böyle Birbirini korudukça, birbirini hayra davet ettikçe aslında hep beraber kurtuluşa doğru yol alıyorlar, değerli kardeşlerim. Evet...